evlahmine şeytan racim bisismillahir rahmani rahim elhamdül illahi rabbi alemin hamden kessiran da ben mübarken fihi ala külle halin ve fiküllle ve salatı ve selam alaaseyil evveliyle ve afirin ve seenedül aşıkn taci u siav ve tabi birkulu bina muhammedin il mustafa والى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان ذي الصدق والوفاء اما بعد فاعلم ايها الاشوان فان افتل الحديث كتاب الله وافتل الهدى هدي هدي افتل الهدى هدي, هَدْيُ سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه külle bir atin balale ve külle balaalein ve sahibi hafinnar ve seneil senedil basarı ilen nabi sallallahu aleyhi ve selleme en nehu kal ida merre aleyküm cenazetin cenazetinmüş min ev yahudiyin ev nasraniyin fekum laha fe inna lesa laha nakum inna ma nakum limen maha ma milaelike an ebi musa radiyallahu anhu rawahu ahmed ibn hanbel set Taberani aziz ve muhterem kardeşlerim Allah cümlenizden razı olsun sevdiği, razı olduğu kul olarak yaşamayı huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı, iki cihanda bahtiyar olmayı nasip eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolu yolların en güzeldir. Allah bizi onun yolundan ayırmasın, şefaatine ercesin, rızasına vasıl eylesin. Onun sözleri de beşer sözlerinin en güzeli olduğundan Allah büyüklerimizden razı olsun. Makamlarını, âlâ derecelerini yüksek eylesin. Bizim tekkemize Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okumayı ders olarak yerleştirmişler. Biz de okuyoruz. Bizden önceki büyüklerimizin okuduğu gibi. Şu okunmuş olan Peygamber Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinin seyirinden istifade etmeyi ve mucibince amel etmeyi allah Teala Hazretleri cümlemize cümleninize nasibi müyesser eylesin. Amin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce bir gönül vazifemiz var. Sevgiden, saygıdan kaynaklanan. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye sonra onun mübarek alinin, ashabının, etvaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye <gülüyor> bu meyanda beldemizde methum bulunan Ebu Eyyub el-Ensari ve sahabeyi kiram Rıdvanı Baya Teala Aleyhin Hazretlerine ve beldemizin Fatihi Fatih Sultan Muhammed Han Cennet Mekanı'nın ruhuna ve ordusu mensubu mübarek gazilerin, mücahidlerin, şehitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Ve beldemizin medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın, Evliyaullah'ın, Salihlerin, Allah'ın veli kullarının, Evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye. Ve içinde bulunduğumuz şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ettirmiş, genişletmiş, büyütmüş, hizmette tutmuş olanların ruhlarına hediye olsun diye, bu camiden güzel an olan imamların, fatihlerin, cemaatlerin, vaizlerin, kayınların, müezzinlerin ruhlarına hediye olsun diye, caminin çevresinde methum bulunanların ruhlarına hediye olsun diye, ve bilhassa uzaktan ve yakından bu dersi takip etmek üzere buraya gelmiş olan siz değerli ve sevgili kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ecdadu ceddat, akraba u taallukat, ahsapu yaran, işvanu, evladu, zürriyetlerinin ruhlarına hediye olsun diye ve biz hali hayatta olan kullarına da Rabbimiz tevfikini refik eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Sevdiği kul olarak yaşayalım da huzuruna sevdiği kul olarak varalım diye bir fatiha, üç ihlas şerif okuyup, büyüklerimizin ruhlarına hediye edip öyle başlayalım dersimize buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Musa <gülüyor> El-Eş'ari radıyallahu anh'den Efendimiz'in tanınmış sahabilerinden Allah şefaatine artırsın. Ahmet İbni Hanbel'in ve Taberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz bize bir cenazeye karşı vazife nasıl olacak diye tavsiyeyle bulunuyor bu hadis-i şerifinde. Demin metni okumuş olduğumuz hadis-i şerifte buyuruyor ki İza merret aleyküm cenazeti müslümin'' sizin yanınızdan bir Müslüman'ın cenazesi geçiyorsa, ev Yahudi'yin veyahut Müslüman değil de Yahudi'nin cenazesi geçiyorsa, ev Nasrani'yin veyahut bir Hristiyan'ın, Nasrani'nin cenazesi geçiyorsa, yani ister Müslüman olsun, ister Yahudi, ister Nasrani olsun, ileha kalkın. Onun için فَإِنَّا لَيْسَ لَهَا نَكُمْ Çünkü biz ona kalkmıyoruz. Yani Yahudi nasrani bile olsa yani Yahudi dini hak olduğundan, meşru olduğundan, nasranilik hak olduğundan, meşru olduğundan filan gibi bir mana anlaşılmasın onlar kalkmıyoruz. Bizim kalkışımız اِنَّمَا نَكُمُ لِمَمَّ اَحَا el الْمَلَاكَ O cenazenin çevresinde vazifeli çeşitli melekler var. O meleklerden dolayı kalkıyoruz, buyurmuş Efendimiz. Bu cenaze geçerken ayağa kalkmak. Fıkıh kitaplarında bunun hakkında ifadeler var. başka hadis şerifleri de şerhte hocamız rivayet etmiş. Mesela Sehribni, Sehribni Huneyf ile Kaysibni Sa'd Oturma, oturmaktalarmış kadisiye de. Bir cenaze geçmiş onların yanından kalkmışlar. Kalkınca fekil ile Lehum'a bu iki şahsı ki sahabedir, sormuşlar ki innaha min el yani min ehli yani bunlar Müslüman değildi. Ehli zimmet yani Müslümanların arasında yaşayan gayrimüslimlerden ehli kitaptan idiler. Deyince fakala innin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin zamanında da nevretti ki cenazetin fakamen e, cenaze geçmişti de Peygamber Efendimizin yanında o kalkmıştı. Fa fi lehu denmişti ki inneha cenazeti biyahudin. Bu bir Yahudi cenazesidir denilmiştir. Fakale eleyset nefse. Ee, onların cevaben buyurmuştu ki Efendimiz yani e, mahted. Yani bir can değil miydi bu? Canı olan bir varlık değil miydi? Ölmüş. fel kıyam-ı li ejli su'ubetil betilmek ve tezkirihi la nizatil meyit. Demek ki bu ölümün mehabetinden, heybetinden, ölüm hadisesinin büyük bir hadise olmasından ve zorluğundan, zor tahammül edilen bir iş olmasından ve ölümü hatırlamaktan kaynaklanan bir harekettir, buyurmuş oluyor Peygamber Efendimiz. Yoksa vefat eden, tabutun içindeki şahsın kimliğinden kaynaklanan bir hadise değil isterse o Müslüman genelgesi olmasa Yahudi veya Nasrani bile olsa kalkılmasını tavsiye etmiş oluyor diye bu hadislerde böyle rivayet edilmiş. Efendim e, fıkıh kitaplarında bu konuda kalkmak konusunda çeşitli hükümler var ama hadis-i şerifte e, şerhinde de hocamız ayrı bir kayıt ileri sürmemiş. Bugün görmemiş öteki kayıtların söylenmesini. İkinci hadis-i şerif bugünkü hadis-i şerif 9. hadis-i şerifiydi. 64. sayfanın ikincisi 10. hadis-i şerif oluyor. İzen merete bir meclisi essellem ala ehlihi. Fe inne kunu fi hayri kunte şerikehun ve inne kunu fi gayri kaneleke ecir. Kaneleke ecran. Bu ikinci hadis-i şerif de yine bir topluluğun yanından bir insan geçerse nasıl davranacak bir adaf öğretiyor Efendimiz. Buyuruyor ki İza mererte bil meclisi. Bir topluluğun oturmuş bir insanlar bir kenarda duruyorlarken yanından sen geçiyorsan meclis demek ille kapalı bir yerde oturan insanlar demek değildir. Yani şöyle bir kenara toplanmış insanlara da insan topluluğuna da meclis denir. İzamer harita bir meclisi. Yani böyle bir toplanmış insanların yanından geçiyorken sen Fesellim ala ehli Sen onlara selam ver. Tabi tek geçen kişi duran kalabalığa selam verir. Selamın adabı var. Kim önce selam verecek? Mecburiyet kimde? kimin önce selam vermesi lazım gibi adab arasında Tabii bu tek geçen kimsenin o topluluğa selam vermesi lazım. Bu topluluk tabi Müslüman bir topluluğu veya Müslümanla başkalarının karışık olduğu bir topluluk da olabilir. Yani Meclisül İslam er, muhteliften bir İslam. Müslümanların bulunduğu meclis olabilir. Efendim selam ver. فَاِنْ يَكُنُوا فِي Eğer onlar hayır üzerelerse, hayır içindelerse, yani hayırlı bir toplantı halindelerse orada. Güzel. Yekûnü fi hayrı kün te şerîkehum. Sen onların ortağı olursun. Yani selam verince onların o yaptığı hayırı sen de yapıyormuş gibi ortak olursun onların sevaplarına. Güzel bir şey. Yani ne yapabilirler o topluluk? Tabi İlmi şeyler konuşuyor olabilirler. Güzel sözler söylüyor olabilirler. İyi niyetli bir toplantı yapıyor olabilirler. Efendim hadi şöyle toplanalım da şu yetimin işini halledelim veya efendim şu fukaracıya yardım edelim veya cami bina edelim veya kurs yapalım. Hani güzel şeyler böyle konuşuyorlarsa o zaman selam verince hayırlarına ortak olursun. Ve belki öyle yapmıyorlar. Başka şeyle meşgul oluyorlarsa o zaman da Kâneleke ecra. Senin selamın sana sevap olur. Yani zarar etmezsin sen. Bilmiyorsun onların ne yaptığını. Şimdi bir şey kalıyor o zaman ortada. Acaba bunlar hayır üzerine toplanmamışlar, şer üzerine toplanmışlarsa yani şeriatın uygun görmediği nahoş şeyler yapmaktalarsa orda, o zaman ne olacak? Bu da bundan sonraki hadis-i şerifte karşımıza o zaman ne yapmak geldiği çıkıyor. Oradan anlaşılıyor. Efendim, o zaman buyurmuş ki Peygamber Efendimiz onun cevabını burada bulacağız. On birinci hadis gelir. İzameler tüm birha üla illezi ne yer abune birha zihil ezlam ve sapporanci ve nerdi? Semakiane min hazhi. Peygamberül Aleyhim ve insellemu aleyhim. Peygamberüddü alayhim. Ebu Huraira radıyallahu <Gülüyor> anh'ten dilemi rivayet etmiş. Diyor ki peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellen merüm ee, geçtiğiniz zaman birha ül anin ya buna bir ezlem fal oklarıyla oynayan kumar oynayan birilerinin yanından geçtiğiniz zaman yahuttta ve satranç Satranç oynayan birilerinin yanından geçtiğiniz zaman demek o zaman da satranç varmış oldu. Nert nerede tavla demek? Zar atıyorlar, pulu oradan oraya efendim yürütüyorlar, o da bir oyun. Sadece bunlar mı? Hayır. Vema kendi minhazihi yani bu bahttan sayılan bu minval üzre olan şeylerle oynuyorlarsa yani. O zaman iskambil yoktu. İskambil oynuyorsa o da buna dahil. O zaman, bilmem, şimdi kahvelerde neler var bilmiyorum. Efendim, şu veya bu, yeni bir şeyler yoktu. Yani, bu bahttan ne varsa, Efendimiz nokta nokta demiş, vesaire demiş yani. فَلَا تُسَلِّمُوا aleyhim. Bunlara selam vermeyin. Neden? Fasıklık yapıyorlar, yalan yanlış, iş üzerinde, meşguliyetleri doğru değil. Güzel değil efendim. Peygamberimü Aleyhim ve Selamü Aleykum fasik müellini menhiyün diyor Şehde hocamız. Yani faskını, günahını açık şey yapan bir inse, insana selam vermek yasaktır. Açık şey yapıyor. Yani gizli yapıyorsa bu adam biliyorum ben bu adam fasıktır, Evinde şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Elli değil. Ona selam verirsin, geçersin. Ama burada açıkça oturmuş efendim bahçede, yolun kenarında masayı kurmuşlar. Satranç oynuyor, tavla oynuyor, kağıt oynuyor. Efendim o zamanın Arafların bir oyunları vardı. Böyle çubukları torbaya doldururlarmış. Çubukların üstünde yazılar var. Efendim bir deveyi alırlarmış, keserlermiş deveyi. Deveyi muhtemel bölümlere ayırırlarmış. But kaburga ıvır zıvır neyse efendim bu torbanın içine soktukları çubuklara da ok diyorlar ona ezlem fal oku diyorlar yani ondan üstüne de efendim but yazarlarmış bilmem hayvanın şurası burası veya boş veya şöyle böyle oyun yani böyle bir şey ondan sonra torbaya sokup karıştırıp elini bir tanesini çekermiş ne çıkarsa boş mu çıktı dolu mu çıktı alırmış. Bu, bu çeşit bir kumar. Arapların oynadığı ezlam. İnnemel hamru ayet-i Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel hamru, içki. İnnemel hamru vel ansabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan Yani bu fal okları ve put olarak dikilen o sanemler, şeyler efendim Allah'ın yasakladığı şeytanın insanları kandırarak sürüklediği Pis işlerdir. Bir ayet-i kerimede de bildiriliyor. Bu gibi şeylerle uğraşıyorsa bir insan, o zaman onlara selam vermeye gerekir. Evet, Müslüman Müslümanı gördüğü zaman selam verecek. Hatta bir ağacın etrafında bir şeyin etrafında dönerken tekrar tekrar karşılaşsa bile selam verecek. Selamın sevabı çok. Esselamu Aleyküm derse on. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dersi 20 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berkatü derse 30 sevap alacak vesaire vesaire selamla ilgili çok şeyler var. Çünkü selam konuşmaya, konuşma, tanışmaya, tanışma, muhabbete, muhabbet, birlik ve beraberliğe, birlik ve beraberlikle Allah'ın rızasını kazanıp güzel işler yapmaya vesile olduğundan selamın İslam'da çok büyük önemi var. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye gitti, hicret eyledi, Medine'de insanlar toplandı. Peygamber geldi diye sevinçle, sevgiyle, muhabbetle, saygıyla insanlar efendim kalabalık yün halinde. Bu arada Abdullah bin Selam de, o zaman henüz Müslüman olmamıştı. Yahudi alimlerinden birisiydi. Duymuş Peygamber denilen bir kimse geldi. Bakalım nasıl bir kimseymiş bu diye o da Peygamber Efendimiz'in meclisine geldi anlatıyor diyor ki fe iza vecuhu leyse bi veci kezza yüzüne bir baktım ki yüzü pırıl pırıl nur. Hiç öyle boş yere iddia eden, yalan söyleyen efendim peygamber olmadığı halde ben peygamberim diyecek bir insan değil. Yüzünden okunuyor nuraniyet, mübareklik yüzünden akıyor yani. Fe iza vecuhu leyse bi veci kezza. Yani kendisi Yahudi alimi daha görürken aşık olmuş, görünce anlamış yani böyle bir e, sıdkı sadaket sahibi, efendim hak peygamber olduğunu anlamış. Ne söyledi? Sözü de peygamber efendimizin yani Medine'ye yeni gelmişler, yeni bir şehre gelmiş topluma ilk konuşmalarını yapıyor. Ne söylemiş? Buyurmuş ki Efşü, efşü Selam Selamı ar aranızda yaygınlaştırın. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamı tavsiye ediyor. Sonra ve'atu taam. Ziyaret çekin birbirinize. Efendim vesilül erham. Akrabalarınızla münasebetlerinizi canlı tutun. Kesmeyin. Birbirlerinizi ziyaret edin. Dayı, amca, teyze, hala, uzak yakın akraba neyse gidin gelin, konuşun, görüşün. İhtiyacı varsa karşılayın. Para, kul, yiyecek, yiyecek ihtiyacı varsa verin filan demek yani. Vesallu billeyle ve nasiyam. Geceleri insanlar uyuyor zaman kalkın abdest alın, namaz kılın filan diye tavsiye etmiş. Ama görüyoruz ki ilk tavsiye ettiği cümle yani selam verin. Selamı yaygınlaştırın. Bildiğinizde, bilmediğinizde selam verin buyurmuş. Demek ki selamın bizim bilmediğimiz faziletleri var, önemi var, faydası var, tesiri var ki efendimiz bunu böyle hararetle efendim çok kereler tavsiye etmiş oluyor. O halde selam veririz. Ama fıskını ilan etmiş olan fasıkı, mücahir, fıskını açıkça yapan, günah olan işini açıkça yapan bir kimseye selam verilmez. Kimselere selam verilmez. Demek ki bira içiyorlar, selam verilmez. Demek ki kumar oynuyorlar, kağıt oynuyorlar, selam verilmez. Sonra ve in ve mu Aleyküm. Onlar size selam veriyor. Ferat aleyküm. Ferat eruttu aleyhim. Cevap da vermeyin selamlarına. Aleyküm selam demeyin. Neden? Boş şeyle uğraşıyorsunuz. Kumarla oynayıyorsunuz. Oyalanıyorsunuz. Eğlenceyle oyalanıyorsunuz. Demek ki doğru değil. Demek ki buradan çıkan efendim bu hadis-i şeriflerin bize gösterdiği husus nedir? Müslüman aziz ömrünün saniyelerinin bile kıymetini bilecek, vaktini boş geçirmeyecek. Efendim ben keyif için oynuyorum, kumar olarak oynamıyorum. Efendim yaptığımız kumar değil, işte vakit geçiriyoruz. Bir de satranç için diyorlar ki satranç zekayı açıyor. Efendim fili şuradan sürgün, piyade buradan gitti, efendim kale buradan feth oldu, şuradan şu şöyle oldu, buradan bu böyle oldu, efendim şu oyunu o yaptı, bu oyunu bu yaptı. Zekanı sen başka türlü aç. Yani kitap okuyarak aç, Kur'an ezberleyerek aç. Yani zekayı açmanın bir sürü yolları var. Böyle boş şeylerle saatlerce, günlerce, aylarca, yani günlerce süren satranç oyunlarını duydum. Öyle aynen muhafaza ederlermiş. Dama şampiyonları, bilmem neler, işte ver bir taş, ver bir taş daha, efendim yut ötekileri, dama de, bilmem ne filan. Ne bunlar? Ne oluyor yani? Boş şey. Boş, dehviyat, eğlence vesaire kıymetsiz şeyler. Müslüman ömrü kıymetlidir, saniyesini bile boş geçirmez, değerlendirir ve Allahü Teala Hazretlerinin rızasına uygun işleri yapmaya koşturur. Böyle yapmaya gayret edelim. Bunlar bizim için ibret. Demek ki o selam verince bile almayacak ki ötekisi bir afallasın. Halbuki <gülüyor> ayet-i kerimede buyuruluyor ki buyuruluyordu ki, Bismillahirrahmanirrahim ve izâ huyyitum bitahiyyetin bir selamla selamlandığınız zaman ey Müslümanlar fehayyu hayyu bi ahseme minha, daha güzel bir şekilde onun cevabını verin. Sizi selamlayana, size selamla mukabele edin. Ev daha güzel olmazsa bile hiç olmazsa tam aynı eşit bir şekilde mukabele edin. Demek ki bize birisi selam verdi mi mukabele etmek tavsiye ediliyor ayeti kerimede. Ama Fasıkın yaptığı fısk güzel değil diye onun güzel olmadığını ona hissettirmek için bak ben senin selamını da almıyorum diye bir jest, bir tavır olacak. O halde Müslümanlar böyle davranırlarsa tabi tesirli olur. Bizim akrabamızdan birisi anlatmıştı. İş icabı kamyonetine malları doldurup pazarlıyormuş bir dükkanı bir kasabaya gitmişler efendim ama küçük bir yer işte akşam olmuş bizim evimizde kal demiş yok rahatsız etmeyin ben kamyonda dururum yatarım alışkınım yok olmaz bizim eve gel eve gitmişler adam sakallı satıcı sakallı hacı ibadetinde şimdi abdest almış Küçük bir yer, başka otel motel de yok. Artık misafirliği kabul etmiş. Abdest almış. yav demiş, hava karardı, ben anlayamadım. Yani kıble ne tarafta sizin evde? Demiş. Ev sahibi boynunu bitmiş, omuzunu kaldırmış, dudağını çevirmiş. Vallahi demiş, bilmiyorum. Evinin kıblesini bilmiyor. Bizim Hacı Efendi'nin sigortası atmış. Patlamış artık yani. Hani ticari minasebetleri var, müşterisi filan ama evine de misafir geldi ama sigortası atınca hani patlayınca artık iş bitiyor. Demiş ki, vallahi de billahi de evinin, evinde namaz kılmayıp da evinin kıblesinin hangi istikamette olduğunu bile bilmeyen bir insan evinde yatmam demiş. ya etme, eyleme. Yatmam demiş, yemin etmiş. Sokakta yatarım yani demişim şey. Sen yani Allah'ın kulu değil misin? Müslüman değil misin? En Müslüman. E niye yani kimliği bile bilmiyorsun? Hiç namaz kılınmamış evinde. Ve yeminine göre hakikaten çıkmış. Artık ev sahibi de bakmış yemininden dönmeyecek. Dükkana bir şey yapmış. Yatak yapmış. Dükkanda yapmış o gece. Ve sabahinde neyse biraz soğuk bir şekilde ayrılmış satıcı bizim sakallı efendi. Fakat diyorlar sonra Adama çok koymuş bu tavır. Ev sahibine çok tesir etmiş. Çok utanmış, yaralanmış yani. Yaralansın. Lazım çünkü. efendim. Sonra kıbleyi de öğrenmiş, namazı da öğrenmiş, abdesti de öğrenmiş. Hatta çocuklarını da Kur'an kursuna vermiş filan. Ben ee, cahil yetiştim bari çocukların bir şeyler öğrensin diye. Efendim böyle bir halinde, genel evin umumi halinde tam bir değişmeye vesile olmuş onun jesti. Demek ki yerine göre jesti de koymayı dinimiz emrediyor. Yani tavır koymak diyoruz buna. Aa, öyle her şeye de eyvallah yok. Tamam biz seninle ahbabız, arkadaşız. Canım feda. Sana ikramda bulunayım. Çay ikram edeyim. Kahve ikram edeyim. Hediye vereyim. Ziyaretine geleyim gideyim ama o, bu kadar da uzun değil. Yani Allah'ın sevmediği bir şeyi ben nasıl sevebilirim? Allah'ın düşmanıyla ben nasıl dost olabilirim? Allah'ı bilmeyen bir insana nasıl yakınlık diyebilirim? O zaman da tabi tavır koymak lazım. Tabi böyle bir tavurun görüyorsunuz karşı tarafa tesiri büyük oluyor. Burada da Peygamber Efendimiz ne diyor? Onlara selam vermeyin. Aa diyecekler. Bak falanca geçti de selam bile vermeden geçti. Veya sizi seviyorlar onlar, hürmet ediyorlar. aleyküm dediler. Siz cevap vermediniz, başınızı çevirip geçtiniz. Ha, bu bize niye cevap vermediklerini diyecekler, taparlayacaklar kendilerini. Bu aziz ömrü boşa geçirmeyecekler. Şehzadenin Gülüşanında bir ifade var, bana böyle tesir etmiştir. Diyor ki, ömrü giren daha derin sarf şot. Şu bizim aziz ömrümüz neyle geçti? Ta çehorum sayfu çepoşem şita. Yani yazın ne yiyeceğim? kışın ne bürünüp yiyeceğim diye bu aziz ömür böyle geçiliyor. Ona bile üzülüyor. Hani yazın insan ne yiyeceğini düşünür. Harmanını yapar, kışa hazırlık yapar, Efendim yufkasını yapar, açar, yerleştirir, kıyar, eriştesini hazırlar, tarhanasını yapar, erikleri kurutur, elmaları kurutur, armut kakı yapar. Köylüler bunu yani yapıyordu hep eskiden. Yani yazın, ne yiyeceğim diye bir hazırlık. E, Kışın da soğuk mı? ne giyeceğim diye. Yazdan tabi kazaklar örülür, şeyler yapılır, e, hazırlıklar yapılır filan. Ama şehzadi üzülüyor ona. Yani şu aziz ömür diyor, aziz kıymetli demek, çok değerli demek. Ender ele geçen demek. Hakikaten diyor de ömür insanın bir gittim bir daha ele geçmez. İkincisi yok, çarşıdan alınmaz. Tebdil edilmez, uzatılmaz, efendim değiştirilmez, tamiri mümkün değil hatanın gitti mi efendim ömrün dakikaları ne yapsan geri getirmek mümkün değil o halde ömrü layık yere harcamak lazım güzel geçirmek lazım boş geçirmemek lazım. E hocam yani birazcık da işte stresimizi atıyoruz diyebilirler. Çünkü millet şimdi her şeyi her şeye bir itiraz hastalığı var. Yani eski insanların hali nasıldı? Allah böyle buyurmuş. Galalallahu Teala'sı kitabihil Kerim Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurmuş deyince eyvallah. Amenna ve saddakna diyorlardı. Tamam diyorlardı. Söz dinliyorlardı. Allah ayeti kerime indirmiş. İçki içmeyin. Evlerde de varmış. Dökmüşler küpleri. sokaklara dökmüşler. sokaklardan sel gibi şaraplar atmış. Bırakmışlar hemen. Şunu şöyle yapmayın baş üstüne. Şimdiki zaman insanları ben neden? Neden diye soruyor. Şunu şöyle yapma diyorsun. Ayet var diyorsun. Hadis var diyorsun. Hadis var deyince daha da o dikleniyor bile şöyle diyor sahih mi bakalım. Hadis sahih mi? O zaman da öyle horozlamıyor senin karşında. Tamam sahih var mı diyeceksin. <gülüyor> sahih inceliyorsun. Sahih. O zaman da yüz bir şey söyleyecek yine. Gene bir çare kaçamak noktası arıyor yani. Ama e, tabii yanlış doğru olan nedir? Din'in emri neyse onu anladığı zaman insanın teslim olmasıdır. İslam ne demek? Tarihler nasıl? İslam, insanın kendisini Allah'a teslim etmesi demek. Ya Rabbi teslim oldum sana. Sen ne dersen onu yapacağım. Kendi nefsimin keyfine gitmeyeceğim. Şeytanın buyruğunu tutmayacağım. Dünyaya dalıp ahireti unutmayacağım. Senin buyruğunu tutacağım demek. Sen Müslüman oldun mu? Oldum. Eşhedü <gülüyor> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedim. Allah'ın varlığını, birliğini ikrar ettim. Resulullah'ın Allah tarafından gönderilmiş olan peygamberi olduğunu, elçisi olduğunu, Allah'tan bize Allah'ın emirlerini getirdiğini anladım. E? Anladım da tutmamak için mi anladım? Yani Allah'ın elçisi olduğunu da biliyorsun. Efendim Allah'ın ahkamını getirdiğini de biliyorsun. Tutmamak için mi anladım? Öyle şey olur mu yani? Nasıl olacak? İtaat edecek. Sem'an ve ta'aten aten diyecek. Arapların sözü böyle. Semet veya alta atan. Yani işittik, tamam itaat ediyoruz. baş üstüne. Biz baş diyoruz. Doğu Anadolu'da da bağışım gözüm üstüne diyorlar. O da güzel. Yani öpüp başına koyuyor, gözünün üstüne koyuyor. Başı da kıymetli insanı, akıl var çünkü. Gelse bir odun küp diye vursa insan sendeler yıkılır yere. Hemen gözü gözüne bir hal olsa, bir kardeşimizin önünde şey patlamış da oradan, Akü patlamış gözüne akünün asitleri sıçramış, hastanedeymiş. Dua edelim, Allah gözünü kaybettirmesin, şifa versin. Bir okuyan okuyalım, cümle ya hastalarımız şifa bulsun diye bismillahirrahmanirrahim. İçinizde şey olabilir, çeşitli oyunlarla oynayanlar olabilir. Demek ki bunlardan ibret alacağız. Çünkü ne diyor Efendimiz Sizden pal oku oynayanlar, satranç oynayanlar, tavla oynayanlar, yanından geçenler olursa onlara selam vermeyin, onların selamını almayın. Ve bunlara benzerleri diyor. Demek ki boş şeyleri bırakacağız. Bir şey hoşuma gidiyor. Sabahin cümlesi ki iyi deniliyor. İşte temiz havada eşofmanı giyiyorlar. Görüyorum ben Maltepe'de şeyde şimdi bu açılan sahil yollarında eşofmanla böyle koşuyor böyle. Efendim terler akıyor. Ne oldu? Para mı alıyorsun buna? Efendim mecbur musun? Devlet mi emrediyor? Kanun mu var? Hayır. Hiçbir şey yok. Neden? Sıhhat kazanacağım diye. Sıhhatli olacağım diye koşturuyor. Yani generali de koşuyor. Paşası da, genel kurmay başkanı da. Belki reis-i da koşuyor. Yani herkes koşuyor. Şimdi bunu da biz tabi karşılama alışmışız. Bizim de şey demiş birisi işte böyle koşup sıhat kazanmaktan filan bahsedince temiz havada bizim amca köylü kafasıyla ama köylü kafası şey oluyor, yamulmamış kafa oluyor, tam oluyor yani bozulmamış, deform olmamış oluyor. Köylü kafasıyla demiş ki, ülen bilmem ne, artık orasını söylemiyorum, makaslıyorum. Ülen bilmem ne demiş, <gülüyor> ülen diye şey yapmış, <gülüyor> öyle demiş ırgat gibi boş yere koşacağına demiş. Gidip bir fakirin tarlasını çabalasana demiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıman gitti yani. Daha da böyle o tabii dokunaklı söylemiş de ben biraz uyduramıyorum tam yani. Hakikaten öyle. ben yani jimnastik mi yapacaksın? E gel şu fakirin tarlasının belliği ver. Al sana jimnastik. E yani dallarını kesi ver. Efendim, bilmem hizmet ediver veya gel caminin yıkık duvarını yık, tamir et efendim, ne bileyim e, bir hayır yap yani. Boş yere böyle havaya gideceğine koşman Hoşuma gitti. Bak biz şehirde demek ki birbirimizi göre göre günahlara ve boş şeylere de alışıyoruz. Bu fena. Alışmak fena. Yani yalan yanlış şeylere onlarla ünsiyet edip alışıp bulaşmak da fena. Nasıl olacak? İnsan alışmayacak öyle şeylere. Yani ben Müslümanım. Müslümanın özel bir fikri vardır. Fikir yapısı vardır. Ee, İslam'ın düşünce yapısı başka türlüdür. Bak Köylü ne kadar güzel diyor köylü amca. Ülen demiş şöyle boş yere vakit geçiriyor yani bir fakirin tarlasını bellosene de demiş. Yani boş yere vakit geçiriyor Başına git. Herkes böyle yapsa şimdi sokam bir ucundan öbür ucuna kadar berbat çöplük. Efendim çöpçüler var süpürsün. Süpüremiyor. Süpürmüyor. Yetişmiyor. E şu şu yolu tanzim edelim. Şuradaki çöpleri toplayalım. Bunları bir kenara yığıp yakalım. Şu ağaçlar yazık efendim bilmem perişan, şunları budayalım, kımarlayalım, bir şey. Yani insan iş bulabilir kendisine. Hayırlı bir iş bulabilir. Hani Manisa tarzanı, bilmem kaç bin tane ağaç dikmiş. Yani ömrünü boş geçirmemiş. Çünkü her ağaç bir sadaka-i cariyedir. kuşlar bile yedikçe şey olacak. Demek ki ötekiler kahvede otururken tavlayla efendim sigara tüttürerek bir de sigara içiyorlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım yangın çıkmış gibi. Yani bir işin olsa da bir kahveye gidecek olsan acaba ocak tutuşu da içeride yangın mı var diyorsun. Yok hiçbir şey yok. Herkes bir sigara yakmış. Marlboro bilmem ne bilmem ne dünyanın parası. Efendim kovboylar gibi ağzında şöyle yamuk. Efendim, hem konuşuyor hem oyun oynuyor hem sigara ettiriyor. Temiz havada gidiyoruz. Oh miski gibi hava. Elhamdülillah yayla havası bak tertemiz ne duman kokusu var bilmem ne. Karşıdan çobanı görüyoruz. Ağzında sigara. Fesübühanallah. Yani dağın başında dumandan nasibini parayla alıyor. Biz şehrin dumanından, hava kirliliğinden kurtulduğunuza, dağın başına, yaylaya gittiğimize sevinip Elhamdülillah diyoruz. Dağın başındaki adam efendim şeyi, dumanı bizim kaçtığımız dumanı parayla alıyor. Ne kadar yalan yanlış adetler yerleşmiş, girmiş içimize farayla ciğerimizi zifir dolduruyoruz. Ben vefa lisesinde okuyordum. Şehzade Camii'nin bu kapısından girerdik, öbür kapısından vefa lisesine doğru giderdik. Bir de vefa bozacısına doğru şöyle karanlık bir küçük kapısı var oranın. Böyle bir kemerden filan geçiliyor. Ona da baktık böyle güzel giyimli boynuna da böyle bir eşarp şey yapmış saçları da bir yantinde taralmış öyle çok yakışıklı birisi elinde sigara böyle orada duruyor o şeyde biz de uzaktan geçiyoruz yani orası biraz Külhan Bey mahallesidir o, o yakışıklı giyinmiş ama kendisi de gene Külhan Bey belli ama yakışıklı giyinmiş biz de ona böyle bakıyoruz sigara içişine. içine eşarp bağlamak da lüks biraz böyle boyuna eşarp da şey yapmış böyle Eşak mı derler, fular mı derler, neyse. Efendim, biz öyle bakarken, gelin buraya dedi. Eyvah, yakalandık dedi, korka korka. Biz küçüğüz, o büyük tabii. Efendim, yanına gittik, ortaokul talebesiyim ben. Benim sigara içime içi, içi, içi, ben bakıyorsunuz dedim. Yok, estağfurullah, bilmem ne, kekeledik biz. Bakın dedi, cebinden hiç unutamıyorum yani. Bize öyle bir ders verdi ki, cebinden tertemiz böyle bir mendil çıkardı. Zengin aile çocuğu herhalde. Böyle gölgülü bir aile. Yani böyle lekesiz, kar beyazı böyle bir mendil çıkarttı. Ne yapacak? Çıkarttı böyle. Sigaradan bir nefes aldı. Diye o beyaz mendilin ortasına hohladı. O mendilin hohladığı kısmı şu kadar kahverenkli oldu. O beyaz mendilin bu kadar kısmı. Sonra çıkar mı çıkmaz mı bilmem sigara lekesi. Ama o bize o beyaz mendili feda etti yani. Böyle hohladı. Bakın dedi, bir sefer dedi böyle sigarayı hohladım dedi mendile dedi. Bu kadar kahverengi yaptı, rengini bozdu dedi beyazı. Böyle lekelendirdi dedi. Bu ne dedi, çok içersen insanın ciğerini olur. Anladınız mı dedi, sakın dedi sigara içmeyin. Hadi yallah dedi. <gülüyor> Kendisi içiyor, bize sigara içmeyin diye böyle tavsiye etti. Biz de gittik. Yani kötü alışkanlıklarımız çok muhterem kardeşlerim. Herkesin işinizde içinizde de var. Cebinde sigarası olan var, paketi olan var, marborosu olan var. Bilmem olan olan. baş ne var? Palim ne? Bir şey yok. Palimli, bilmem neler var. Parlemem var. Vesaire var. <gülüyor> yani Allah kötü huylerden, adetlerden kurtarsın. Bak Efendimiz şey yapmıyoruz selam bile vermeyi uygun görmüyor. Yani neticede kumar bile olmasa selam almayı vermeyi uygun görmüyor. Efendimiz gözünüzün önüne gelsin. Yani sünnet-i seniyeye uygun hareket edelim. Öbür hadis-i şerife geçelim bu kadar sohbetten sonra. İza melik meleke ahadüküm şeyen fihi semenü rakabetin fel yutkha ve innehu yufta küllu odun minha od ve minhu minenler. Yufti küllu <gülüyor> odun minha od ve minhu Bu yeni hadis şerif köle azalt etmekle ilgili efendim. buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz bir kölenin bedeline malik olunca bir köle satın alacak paraya sahip olduğunuz zaman artık yani bugün için bir kölenin bedeli neye benzer ne kadar olur herhalde bir otomobil fiyatı filan gibi böyle bir şeydir allah Alem Otomobillerin de fiyatları farklı oluyor. Çeşitli oluyor. E, kölelerin de tabii yaşlısı var, genci var, kuvvetlisi var, zayıfı var. İş bileni, sanat sahibi olanı var, sanat sahibi olmayanı var. Fiyatları farklıdır ama böyle kıymetlidir. Efendimiz buyuruyor ki, sizden biriniz eğer bir köle alacak, bir kölenin fiyatını karşılayacak kadar bir mala mülke sahip olursa, bir varlığa sahip olursa ne yapsın? <gülüyor> vel Bir bi satın alsın azadesin kurtarsın esaretten onu bedelini ödesin çünkü sahip oldu ya o kadar paraya ödesin o adamcağızı da hürriyetine kavuştursun o da kölelikten kurtulmuş olsun çünkü şeyin lahu yusfi yukuldu udlun udbin minha yani o kölenin her azası bu köleyi alıp da esaretten kurtaranın her azasını cehennemden kurtarma feda olur, vesile olur, bedel olur. Yani kolu koluna, gözü gözüne, kulağı kulağına, dişi dişine, eferim yüzü yüzüne, başı başına, ayağı ayağına, beli beline, neyse sırtı sırtına şey olur. Cehennemden kurtulmaya vesile olur. Efendimiz ne tavsiye ediyor? sen bir köleyi azat edersen Allah da seni cehennemden azat eder demiş oluyor. Böylece esaretten kurtarmayı, esirlerin efendim hürriyetlerini kazanmasını sağlamayı yolunu tavsiye etmiş oluyor. Biliyorsunuz İslam'da e, kölelik meselesi vardır. Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinde kölelerin mümkün olduğu kadar iyi bir muameleye tabi tutulması ve mümkünse azat edilmesi tavsiyeleri hakimdir. Kölelik neden var? E, Müslümanlarla gayrimüslimler arasında harp var, darp var. Yani bu harpte yakaladığın insanları harp olduğu için öldürebilirsin. Ama öldürmeyip de esir alırsan esir olur işte. Esir aldığın esir olur. Peki bu esirler ne olacak? Esirler o zaman kullanılır. Filanca ya ganimet olarak taksim edilir gazilere efendim bu gelen esirler efendim kullanılır tarlada bahçede işte kuyuda su çekmekte hurma toplamakta vesairede vesairede kullanılır şey olarak ama bunlar müslüman olursa ne olacak olabilir Müslüman olursa iyi olur müslüman olmayıp da öyle eski dininde Hristiyan, Yahudi efendim bilmem meclisi kalanlar var efendim mesela Hazreti Ömer'i yaralayan İranlı bir böyle köleydi. Yani şehit olmasına sebep oldu yani. Saldırdı, şey yaptı. Öyle kendi inancında kalanlar var, Müslüman olanlar da var. Tabi Müslüman olsa da, olmasa da bir kere köleliği kullanırken de onun da canı olduğu düşünülecek, yediğinden yedirilecek, giydiğinden giydirilecek, zulmedilmeyecek. Efendim, ölçülü bir tarzda kullanacak bu bir. Hizmetçi kullanmak, köle kullanmanın adabı. İkincisi, mümkünse efendim köle azade edecek. Köle azat etti mi insan kendisi cehennemden azat olmuş oluyor. Bu hadis-i şerifte onu tavsiye etmiş oluyor. E peki yani İslam köleliğe nasıl müsaade etmiş? İslam'dan önce kölelik olduğu gibi İslam'dan sonra da kölelik var olmuştur. Efendim. Hatta biliyorsunuz Amerikalılar Afrika'daki Müslüman köylere baskın yapıp efendim Avrupalılar batılılar oradaki insanları esir alıp götürmüşler efendim tarlalarda köpek gibi muamele ederek çalıştırmışlar. Şimdi hala o şeyler o Afrika'lılar hala bazı yerlere kabul edilmiyor alınmıyor, sen siyahsın filan diye hala zenci beyaz kavgasını sürdürüyorlar. Hala akılları başlarına gelmemiş yani. Ama İslam tabi harp olduğu için harp esir alma olduğundan esirlik olacak normal. Ama esire iyi muamele etmeyi efendim mümkünse onu azat etmeyi tavsiye ederek onların hukukuna güzel bir durum getirmiş oluyor. Bundan sonraki hadis-i şerif İza meleke isna aşere min beni Kâb ibni Cüey kâneti sakfu ve sikafu ilâ yevbil kıyâme Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerif eee buyuruyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabib binül bu peygamber efendimizin ecdadından iki dedesinin ismi. Yani uzak ecdadından eee Cabib binül oğullarından yani Arap kavminden ama peygamber efendimizin büyük dedelerinden kendisiyle ayrılmış efendim soylardan Kâb-i İbni 12 kişi <gülüyor> hükümdarlık edince o zaman efendim harp, darp ve husumet ve mücadele kıyamete kadar devam eder. Bu hadis-i şerifin şerhinde tabi bir bilgi var mı diye burada araştırdım. Baktım, okudum. Yarım sayfa bilgi var. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, kendi hayatında bazı rüyalar gördü. Mesela minberinin üstünde birilerinin oynadığını filan gördü böyle. Yani Allahu Teala Hazretleri ona kendi hayatından sonra Müslümanların arasında ne gibi fitneler olacak, ne gibi sıkıntılar çıkacak, kimler zulüm edecekler, kimler kimleri şehit edecekler, öldürecekler. Böyle bilgiler Allah tarafından kendisine bildirildi. Bazı gruplara, bazı kabilelere karşı içinde kırgınlık varken vefat etti Peygamber Efendimiz. Onların böyle İslam'a karşı tavırları ve ileride yapacakları bildirildiği için. işte o Efendimiz'in kırgın olduğu, dargın olduğu bazı kabilelerden bazı isimlerini burada zikrederip de şey yapmayalım. Yani isim zikretmemek daha iyi Çünkü geçmiş tarihin içinde olmuş bitmiş olaylar Bunlar çok zulümler oldu öyle zulümler oldu öyle insanlar öldürüldü şehit edildi ki öyle mübarek insanlar şehit edildi ki Hatta siyasi adamlar zalim adamlar Medine müevverennin mescidi Nebevisi'nin kapılarında böyle durup silahlarla Efendim böyle kesecek adam aradılar baş kaldıranı itiraz eden şehit ettiler Hatta Beni Sakif kabilesinden bir komutan Emevi komutanı geldi Mekke'yi muhasara etti de efendim, Abdullah bin Zübeyir'i şehit etti radıyallahu anhuma ve Kabe'yi mancınıkla taşa tuttu. Yani böyle tabi en meşhuru da Peygamber Efendimiz'in torununun şehit edilmesi hadisesi de biliyorsunuz. Kerbela'da Hz. Hüseyin Efendimiz, akrabası, çoluk çocuğu, yakınlarıyla Efendim ne kadar acı bir hadisedir ki, Efendimiz'in torununa, Peygamber Efendimiz'in evladına ne muameleler, reva görüldü. İşte böyle bunların olacağını bildiren bir hadisi şerifi böyle buyurmuş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. melekel atikani atikul arabi ve atikul rumu kânet Ala melahimur. Yine Abdullah bin Amr'dan rivayet edilmiş radıyallahu anhum'a diyor ki iki azatlı köle, yani Arap'ın azatlı kölesi köle iken azat olmuş şahsiyeti ve Rum'un azat edilmiş kölesi hükümdar oldukları zaman meliklik yaptıkları zaman onların eliyle. Büyük efendim kanlı savaşlar olacak. Bunun hakkında da şehde hocamız Gümüşhaneli Hazretleri Ahmet Siyatin Efendi bu diyor Melhame-i Kübra olacak şeyde, Amik ovası denilen yani Hatay ilindeki Efendim Asin nehrinin ovası olan yerde Efendim Beni Asfar denilen batılılarla yani Rum kökenli, Roma kökenli yani Batılı kavimlerle Müslümanlar arasında çok büyük bir savaş olacak. Efendim çok büyük ordular halinde bu gayrimüslimler gelecekler oraya. Efendim Ehli Salip yani Haçlılar gelecekler ve orada e, Müslümanlarla büyük mücadeleler olacak. Çok kanlar atacak. Sonunda Müslümanlar galip olacak. Bu hadise şerif ona işaret olması mümkündür diye şeyde belirtmiş şerhte Gümüşhaneli Efendimiz böyle bir izahta bulunmuş. Tabi daha önceleri de şimdi bu gelecek olan bir hadise. Kıyamete yakın Melhame-i Kübra olacak. Çok büyük bir savaş olacak o Amik Ovası'nda. Kıyamet alametlerinden birisi o da zaten. Tabi ondan önce de bu İslam diyarları muhterem kardeşlerim Öyle acı hadiselerle karşı karşıya geldiler ki, bu acı hadiselerden bir tanesi Moğolların istilasıdır. Moğollar İslam alemini istila ettiler, taş üstünde taş bırakmadılar, şehirleri yıktılar, yaktılar, insanları koyun gibi kestiler, muazzam bir felaket oldu. Bağdat'ı aldılar, Dilleden, Fırat'tan efendim böyle kan aktı. Kütüphaneleri yaktılar, kitapları suya attılar, efendim bilmem vesaire vesaire. Putperest idi onlar. Onları Hristiyanlar tahrik etmişlerdi Müslümanların karşısında. Hatta meşhur bir şey var, Marco Polo var, seyahatnamesi vesairesi. O adamın papalığın gizli bir görev vermesiyle batıya gidip de Mualları tahrik ettiği rivayet ediliyor. Yani siz Müslümanlara o taraftan saldırın filan diye böyle bu işi tezgahladığına dair e, rivayetler var. Yani İslam alemini yaktı yıktı ve İslam medeniyetini toz, toz etti. Yani şimdi Sırpların Mostar'da, Bosna'da Efendim, Mostar yani muhtelif yerlerinde yaptığı gibi muazzam bir felaket ve İslam'ın o güzelim eserleri o Emevi imparatorluğunun, Abbasi imparatorluğunun efendim o e, Mağmur hale getirmiş olduğu, diğerler kurmuş olduğu şehirler, yazılmış olan muazzam kitaplar, kütüphaneler, zenginlikler o barbarların, o vahşilerin elinde mahvoldu. Ondan sonra Haçlı felaketi oldu bu taraftan. Haçlılar efendim bir çok sefer yaparak bu İstanbul'dan geçip, efendim Konya'dan geçip, Antakya'da katliam yapıp, Kudüs'e kadar gidip oradaki ahaliyi kadın erkek çoluk çocuk demeden Efendim, katliam ettiler. Hatta bunların içinde çocukları şişe geçirip, pişirip Müslüman etidir diye yiyenler var kendilerinin yazdıkları kitaplarda. Zevkle bunu böyle Müslüman eti yiyenler var. Yani masal değil, efendim iddia değil, onların kendi kitaplarında ve bununla övünen komutanlar var. Bu felaketleri yaşadı. O zaman da bu İstanbul'da Bizanslılar varken bu Bizans'ı yağmaladılar gelenler. Çünkü serseri aç efendim Avrupa'nın böyle ayak takımı çapulcu eşkıyasıydı. Bunlar da Hristiyandı ama olsun burayı da yağmaladılar. Geçtikleri yerleri de yağmaladılar. Tuna boylarından buraya gelirken geçtikleri şehirlerdeki Yahudileri yaktılar, yıktılar. İstanbul'a geldiler. Buranın Ayasofya'sını soydular. Ayasofya'nın altınlarını, şeylerini, hazinelerini aldılar, götürdüler. Anadolu'nun şehirlerini şey yaptılar işte o zaman Selçuklular bunlarla efendim gerille savaşı yaparak şey yaparak efendim uğraştılar. Antakya şehrini muhasere ettiler. Bir Ermeninin casusluğuyla hıyanetiyle şehri hileyle ele geçirince çoluk çocuk demeden kestiler hepsini. Yamyamlık yaptılar. Ondan sonra bir ara Urfa şehrini ele geçirip orada Hristiyan krallığı kurdular. Kudüs'ü ele geçirdiler yani düşünebiliyor musunuz neler oldu Bunların niçin anlatıyorum size müslümanların tefrikaya düşmesinden ayrılık gayrılığa düşmesinden birbiriyle düşman olup çekişmesinden birlik ve beraberliği sağlamamasından oldu İspanya'yı da böyle kaybettik Efendim Sicilya'yı da Malta'yı da böyle kaybettik oraları elimize geçmişti İtalya'nın güneyini de böyle kaybettik şimdi de göz göre göre hepimizin gözü önünde Balkanları kaybediyoruz yani daha önce kaybetmiştik şimdi onların esareti altındaki Müslüman kardeşlerimizin kesilmesini görüyoruz önünde. toprakları kaybettik mülkiyet onların eline geçti kardeşlerimiz onların boyunduruğu altına düştü şimdi kardeşlerimizin göz göre göre dünyanın medeniyet, medeni denilen ülkelerin gözü önünde katliama uğratılmasını görüyorsunuz Yapılan şeyleri geliyorsunuz. 60 tane öğrenciyi biz aldık getirdik müesseselerimizde okutalım diye efendim yani vazifeli kardeşlerimiz kendilerini tutamamışlar. Hüngür hüngür ağlamışlar manzaranın karşısında. Yani anası babası ölmüş çocuğun Bir ninesi kalmış bir kız kalmış. Buraya gelmiş. Gelemeyenler orada. Gelemeyenler daha feci durumda. Bu gelmiş de kurtulmuş neyse. Şimdi bizim okulda okuyacak kız ninesi torunundan ayrılmak istemiyor. Torun ninesinden ayrılmak istemiyor. Acıklı bir sahne. Ben okumak istemiyorum. Nine senden ayrılmayayım bar diyor. Çünkü arası babasını kesmiş sırtlar. Neyse bir formül bulmuşlar da. Nineye de sen burada kal sana da bir görev vermiş olalım. Efendim yurtta şu işi yap. Torunuyla beraber ol filan demiş oluyorlar. Yani muhterem kardeşlerim biz burada nimet içindeyiz. Çarşılarımız, pazarlarımız dolup taşıyor nimetten. Efendim gıdalar çöp atılıyor, dağlar gibi. Çöpçüler taşıya taşıya temizleyemiyorlar yani. Elhamdülillah. Veya Moskova'da kalmış olan bir kardeşim geldi, anlattı oraya ticareti için gitmiş. Rusya'nın her yerinde malları var diyor. Dükkanlarını Türk malları doldurmuş diyor. Ukrayna'nın, Rusya'nın, Polonya'nın, Romanya'nın ekmeklerini bizim fırıncılar gibi bir şey yapıyorlarmış. Yani bizim bereketimiz, arazimizin bereketi oralara doğru yayılıyor. Oralarda bizim mallarımız satılıyormuş. Hani bu bir batıman şey efendim. Güzel bir durum. Elhamdülillah ki yani hem ticari bakımdan bir gelişme var. E, malımızı oraya satıyoruz tabii. E, mukabilinde bir kazanç sağlanıyor. Hem de memleketimizin ne kadar onlardan üstün olduğunu görüyoruz. Evet adamlar yani milletin parasını sıkmışlar boğazını. Parasını biriktirip uzay sanayine vermişler. Atomu yapmışlar. Uzay sanayini kurmuşlar. Tamam ama yani bizden ileri değil. Bizden ileri değil. Bizden bu, e, iyi durumda değiller. Biz neyiz? Elhamdülillah dolduk içindeyiz. Roman kadınları, roman kadınları buraya geldikleri zaman işte bir Pundu'nu bulup da bir Müslümanla evlenebilirse e, sevincinden uçuyor. Yani burada kalmanın bir yolunu bulabilirsin. Yani namuslusu. Hani burada birisiyle evlenebilirse falan diye böyle sevincinden uçuyor. Yani şunu demek istiyorum, memleketimiz elhamdülillah Allah'ın lütuflarıyla nimetleriyle dolu ama Allah'a karşı kulluk vazifelerimizde Türkiye'nin ahalisi olarak, yani şu caminin cemaati olarak demiyorum. Sizler tabi müminsiniz, vazifelerinizi bilen insanlarsınız. Türkiye'nin genel olarak ahalisi namına söylüyorum. Allah'a karşı vazifeler yapılmıyor. Günahlara dalınmış durumda içkiler içiliyor, biralar içiliyor televizyonlar seyrediliyor barlar, pavyonlar sabahlara kadar ışıl ışıl çalışıyor, efendim rezalet diz boyu, hatta insanın boyunu geçmiş, gark olmuş durumda insanlar, yani Allah bize bu nimetleri vermiş, insanlar da Allah'a asi olmakta şaşılacak kadar bir aşırı efendim gaflet ve dalalet ve cehalet içindeler, Allah başımıza bir felaket getirmesin diye dua edelim onların doğru yola gelmesi için çalışalım ve biz biz şu mümin kullar, yani Allah'ın rızasını e, kazanmak isteyen insanlar, Allah'ın emrini tutmak isteyen, İslam'a hizmet etmek isteyen insanlar, gözümüzü açalım, çok çalışalım, boş durmayalım. Yani bir saniyemizi bile böyle tavla, santranç, efendim, bilmem, kağıt, oyun, futbol, vesaire bunu da geçirmeyip, efendim, ne yapmamız gerekiyorsa onları yapalım. Çünkü şu memlekete de Allah bir darbe indirirse, sizi edepsizler sizi. Namaz kılmazsınız, oruç tutmazsınız, haramdan sakınmazsınız, zina edersiniz, içersiniz, faiz yersiniz, ben sizin hakkınızdan gelirim diye bir ceza derse, bir bela musibet inse, yani biz şeylerden daha beter olur. Etrafımızda gördüğümüz insanların hali bile de ibret olmalı. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin, Ermenilerden kaçıyor, toptan gülleden e, nehri geçerken boğuluyor on bir bin kişi boğulmuş nehri geçecek öbür tarafa değil düşünün ki buradan öbür tarafa geçmeye çalışıyor boğuluyor göz göre göre ah gitti vah gitti feryat çığlıklar manzarayı düşün, Bosna her şeyi düşün. dört bir yanı çevrilmiş havadan yardım gitmez giderse birleşmiş milletlerin kontrolünden geçer Sırp'ın eline düşer, Hırvat'ların eline düşer. Karadan yardım gitmez, Denizde NATO ordusu nöbet tutar. Yani etrafı çevirmişler. Vurun Müslümanları, öldürün, yok edin diye bir plan var. Ve göz göre göre biz de burada efendim futbol maçıyla, efendim Galatasaray galip oldu. Efendim tamam, filancayı yendi diye efendim deli divane gibi iş şey yapıyorcan. Yani, şuursuz bir şekilde. Allah akıl fikir versin. Nereden açıldı bunlar? Yani bu büyük şeyler olacak ee, şeyden önce efendim, kıyametten önce ve geçmişte olmuş ve İslam alemine çok çeşitli hücumlar çok büyük düşmanlıklar yapılmış. O düşmanlık gene devam ediyor. Şu Yunanlının şeyini okuyun gazetelerden. Bakın, şu Ermeninin haline bakın. Şu Avrupalıların bize davranışlarının nasıl iki yüzde olduğuna bakın. Gözünüzü açın. Allah. Allah uyanıklık versin, Allah tedbir almayı nasip eylesin. onların musibetlerine, belalarına, hücumlarına, düşmanlıklarına, tecavüzlerine bizi maruz bırakmasın. Lütfuyla bizi islah ilesin, gazabıyla ile etmesin, düşmanla bizi terbiye etmesin. Çünkü bir saat doluyor. İza narda kümür <gülüyor> mü ezinu bir salati her ebe hatta yekunu bir ruhayı. Kâbir ibn Abdullah el Ensari Hazretleri